Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tevekkül, teslimiyet ve hac. Tevekkül, teslimiyet ve hac kelimeleri zikredilince hatıra İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam gelir. Zira hac onların ihlasları neticesinde kıyamete kadar tekrarlanacak bir ameli salih'tir. Tevekkül, lügatte dayanma, güvenme, vekil tutma ve vekile güvenmek demektir. Tasavvufta ise gönlü Allah'la dolu olan kimsenin yalnız ona güvenmesi ve ona sığınmasıdır. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama elindeki asayı sormuş, sonra at onu elinden diye emretmiştir. Çünkü asa onun kendisine olan tevekkülünü gölgelemekteydi. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsinler. İbrahim 11, Et-Tevbe 51 Eğer müminlerseniz yalnız Allah'a tevekkül edin. El-Maide 23 Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Et-Talak 3 Hadis-i Şerif'te de eğer siz hakkıyla tevekkül edebilirseniz, Sabahleyin karınları aç, ''Akşamları tok olan kuşların beslendiği gibi rızıklanırsınız.'' buyurulmaktadır. Tevekkül, tedbir ve teşebbüsleri bir kenara atmak değil, bilakis onlara istinad ettikten sonra Allah'ın kudret tecellisine sığınmaktır. Allah Teala buyurur, ''Herhangi bir iş hususunda önce onlara müminlere danış. İstişareden sonra karar verip azmedince de artık Allah'a tevekkül et.'' Ali İmran 159 Müsebbibül esbab Cenab-ı Hak'tır. O dilediği zaman yürüyen tabiat kanunlarının dışında hükmünü icra eyler. Hazreti Adem'i topraktan, eşi Havva'yı onun cesedinden yaratır. İzdivaç kanununa aykırı bir şekilde Hazreti İsa'yı da babasız olarak Hazreti Meryem'den meydana getirir. Hazreti İbrahim'i Nemrud'un ateşinde yakmaz. Ateşe doğrudan doğruya ey ateş! İbrahim'e serin ve selamet ol emrine verir. Hz. Musa'ya bir asa darbesiyle denizden karşı sahile yollar açar. Onu ve kavmini mucize usulüyle Firavun'un zulmünden kurtarır. Hz. Üzeyr'i yüz sene uyku haliyle öldürür. Bu müddet içinde yanı başındaki yemeğini bozulmadan muhafaza ederken, ölen eşeğini de kemiklerine etleri sardırmak suretiyle diriltir. Ashab-ı Kehfi, kıtmiriyle beraber 300 küsur sene gıdasız, susuz bir şekilde uyku aleminde yaşatır. O halik Teâlâ Hazretleri, dilediğini su üzerinde yürütür, havada kanatsız uçurur. Gözün görmesini iptal eder, kalbi göz haline getirir, gözün göremediklerini seyrettirir. Ancak şuna dikkat etmek lazımdır ki, Hz. İbrahim'i yakmayan ateşi örnek alarak bir kimsenin kendisi hakkında da aynı neticenin zuhurunu beklemesi haddini bilmemek olur. Bunun sonuysa hüsrandır. Hz. Mevlana Kuddise Sirru bu hususu şöyle açıklar. Allah yolunda ateşe girmek vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil İbrahimleri tanır ve yakmaz. Hasılı bir kimsenin kemal sahibi ve makamı yüce gerçek büyüklerle kendisini kıyaslaması, yersiz bir cehalet ve tehlikeli bir akıbettir. Bize düşen tedbir imkanları içinde çarelere başvurmak, neticesine tevekkül etmek, Allah'a sığınmaktır. Tedbirsiz tevekkülü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Bir bedevi, ''Ya Resulallah, devemi çölde bırakıp tevekkül ediyorum.'' demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cevaben, ''Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et.'' diye ikaz buyurdular. Halife Hazreti Ömer radıyallahu an İslam ordusunun bulaşıcı hastalık olan bir yere girmesini istemedi. Ordu kumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an ''Ya halife.'' Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh de, hayır biz Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine sığınıyoruz cevabını verdi. Çünkü hadis-i şerifte bulaşıcı hastalıklardan korunmak emredilmişti. Sağlamların yanına hastaları uğratmayın. Müminin iki cihanda yardımcısı Allah'tır. Kim ona tevekkül ederse, Allah ona kafidir. Ferdi, içtimai huzur ve saadet, ona dönmekte, ondan yardım istemekte, ona tevekkül etmektedir. Teslimiyet, selime fiilinden gelir. Lügatte bir manası da yılan sokmasıyla acz içinde kalmaktır. Diğer bir manası ise boyun eğmek, başa gelen hadiseleri itirazsız kabullenmek ve selamete çıkmaktır. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeye yer yoktu. Fakat melekler, ''Ya Rabbi, İbrahim'in canı, evladı ve malı var. Nasıl sana halil yani dost olabilir?'' demişlerdi. Allah Teala da üç yerde onun itirazsız teslimiyetini meleklere göstermişti. Bu imtihanlar ve neticeleri kıyamete kadar ümmete misal olacaktır. İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman melekler yardımına gelmişti. Ancak o, size ihtiyacım yok. Ateşe yanma gücünü kim vermiştir demiş. Ve Allah ne güzel vekildir diyerek Rabbisine sığınmıştı. Onun bu teslimiyeti karşısında mükafat olarak ateşe, Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol buyurulmuştu. Yine baba oğul bir teslimiyet fezasında biri kurban etmeye, Diğeri kurban edilmeye giderken, Rablerine olan bağlılıklarını bozmaya çalışan şeytanı müşterek olarak taşlamışlardı. Böylece onlar teslimiyetlerinin en son noktasında iken de, ilahi lütuf olarak cennetten kendilerine koç indirilmişti. İbrahim aleyhisselamın malı da, Cebrail aleyhisselamın üç defa zikri karşısında ehemmiyetsiz hale gelmiş, al bunları götür demişti. Rubeym tasavvufu ne güzel tarif eder. Tasavvuf, nefsi muradı ilahiye teslim etmektir. Kulluk teslimiyettir. Çünkü Allah kulunun kendisinden başkasına kul olmamasını ister. Heva ve hevesinin pençesinden kurtulmasını arzu eder. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı,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 gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? El-Casiye 23 Teslimiyet, muhabbete dayalı bir itaat işidir. Bu itaat ve teslimiyet bereketiyle İbrahim aleyhisselama canı, malı ve evladı yüce Rabbinin yolunda hiçbir engel teşkil edemedi. Hac ibadeti de onun Rabbine tevekkül ve teslimiyetinin kıyamete kadar devam edecek en güzel bir sembolü oldu. Çünkü İbrahim aleyhisselamın dili kalbine tercümanlık yaparak daima Eslem tülli rabbil alemin Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. El-Bakara 131 demekteydi. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Aleyhisselam'ın tevekkül ve teslimiyetlerinin sembolü olan haç, Beşeri sıfatlardan soyunup, bir mağfiret iklimine, teslimiyet ve tevekküle giriştir. Hac, muhabbet dolu bir kulluğun ifasıdır. Hac, altta ve üstte birer havlu ile baş ve ayak açık, kulun bütün dünyevi rütbelerden soyunması ve böylece Rabbine gönülden yalvarış hali tam bir teslimiyettir. İhramda bir ot bile koparılmayacak. Bir kıl düşürülmeyecek, bir mahlukat avlanmayacak, refes yok, fısk yok, cidal yok, yalnız Yaradanından dolayı yaradılanlara sevgi ve nezaket var. İşte bu haç ibadeti de bize gösteriyor ki, günahların dökülüşü ancak yalvarış, tevekkül ve teslimiyetten sonra yapılan bir ibadet bereketiyle gerçekleşir. Rabbimiz bizlere, Tevekkül ve teslimiyet içinde bir ömür nasip eylesin. Sığınağımız ve barınağımız yalnız kendisi olsun. Hisseden bir gönülle haç nasip beylesin. Amin.